Merhaba, buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Bu kez size biraz farklı sesleniyoruz, acılı sesleniyoruz. Bazılarınızın bildiği gibi, Buğday Yönetim Kurulu Başkanı, Buğday Derneği'nin kurucusu, arkadaşımız, çok sevgili dostumuz, Viktor Ananiyası, geçtiğimiz hafta ee, çok ani bir şekilde e, kaybettik. Aslında kaybettik sözü Viktor'a yakışmıyor. Ee, bunu söylemek içimizden gelmiyor. Çünkü e, Viktor 40 yıllık yaşamına yani çok şey sığdırdı. Ee, açıkçası bu programı yapmak çok kolay değil ama o böyle olmasını isterdi. Çünkü devam etmek gerekiyor. O hep koşuyordu. Eee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 Ee, ve yaşama attığı tohumlarla yaşamaya devam edecek Viktor. Ee, sevgili Viktor için e, ne kadar konuşsak az aslında. Ee, çok güzel şeyler yazıldı ardından. Çok güzel şeyler konuşuldu. Ee, o dost zengini bir insandı. Hala e, öyle. Ee, ve e, arkasından e, o kadar çok şey yazıldı ki. Ben sadece bugün yazılan bir yazıdan kısacık bir şey okumak istiyorum. Güven Eken Doğa Derneği yönetim kurulu başkanı Güven Eken'in yazdığı bir yazıdan. Viktor Olman'ın Bedeli diye bir başlıklı bir yazı yazdı Güven bugün Radikal gazetesinde. Şöyle diyor Güven. Yaşadığımız çağda herkes kısa yoldan bir yerlere varmanın peşinde koşarken...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 Aramızdan ayrılmasaydı 6 Mart Pazar günü e, Antalya'da e, koşulan Rantalya Maratonu'nda e, adım adım oluşumu e, adına Tatuta e, projesine, ekolojik çiftlik ziyaretleri projesine destek için koşacaktı. Olmadı e, ve sevgili Ömer Madra e, Viktor'un numarasıyla Viktor adına e, bu koşuya katıldı ve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 Adım adım oluşumu, yardımseverlik amaçlı koşulları düzenleyen, bu amaçla koşucuları, koşucuları bir araya getiren bir oluşum. 2008'den beri yardımseverlik koşullarına katılıyoruz hep beraber, arkadaşlarla beraber. Türkiye'de halihazırda hazırda koşulan iki tane maraton var. Biri Avrasya, İstanbul'da, diğeri Rantalya, Antalya'da. Senede iki kere bu maratonlara katılarak adım adım koşucuları dört...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 Adım adım oluşumu olarak çevre konulu bir sivil toplum kuruluşunu da sisteme dahil etmek istiyorduk. Bu bir takım STK'larla birlikte yaptığımız toplantılar, koşucularımızla yaptığımız toplantılar sonucunda... ...biz buğdayı belirledik bir takım anketler sonrası ve buğdayı sisteme katmaya karar verdik. Fakat aslında benim dile pelesenk denir ya sık sık kullandığım... Ee, ...biz Viktor'u koşturmadan önce... ...biraz süründürdük işin evet, açıkçası... Öyle, evet. <gülüyor> ...çünkü... E, ...ilk başta Tatu ...projesinden önce tohum projesini... ...desteklemek üzere karar almıştık... ...geleceğin tohumları... E, evet. e, ...hatta onun adı evet, değil mi? Evet. ...ama şimdi biz adım adım... ...oluşumu olarak... E, ...bağışçılarımıza çok net... ...projeleri sunmaya çalışıyoruz... ...somut projelerle gitmeye çalışıyoruz... ...o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 Pazar günü hava da onun içine ağladı. E, koşuya on buçukta başladı yirmi bir kilometreler. Saat dokuzda da maratoncular başladı. Sırımsıpak başladık. Ben sekizde gittim e, koşmaya. Balonları atmak için adım adım balonlarını. iki buçuk saat e, yağmurun ve rüzgarın altında kaldık orada. Yirmi e, bir kilometreye sırımsıpak başladık biz Zaten e, halimiz kalmamıştı koşmaya başladığımızda.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 6 bin lira mı? Altı bin lira olmuştu. Evet 6 küsür bin lira oldu. Çünkü Hı -hı. çok yeniydi buğday. Hı -hı. Ee, bağışçılara anlatmaktan öte e, önce adım adım içindeki koşuculara e, projeyi doğru anlatmamız ve onları ikna etmemiz lazım ki onlara inansınlar ve bağışçılara da inandırsınlar. Bu e, biraz yavaş işleyen bir süreç. E, çünkü e, bundan önceki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 Sağolsun. Tek tek siyasetçiler gibi ikna turuna çıktı insanlara. Evet. İşte e, sizi çağırdı, Özge'yi çağırdı. Evet, geçen hafta e, Özcan'ı çağırdı, bir... Viktor'u çağırdı, arka arkaya. Ve yani. e, insanlara tek tek anlatarak bir bir.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 Üst çiftlik de, evet. e, çok büyük bir dönüşüm ve e, Viktor'un sözü Yaşam Dönüşümdür Buğday Derneği'nde Bizim sloganımız e, Bu adım adım oluşumu da e, Böylece büyük bir dönüşüme hizmet edecek Bağışçıların katkısıyla İnşallah. İnşallah. Bayrağa düşmeden havada evet, kapmak çok muyum? Önemli e, Peki e, Ayşen Aygen e, koşudaydın Neler hissettin ve e, e, e, Viktor'un anısına koşarken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 Ee, onun için tohumlar dağıtacağız yine ve e, çiftçiler onun dostları yemekler getirecekler. Onun için yaptığı yemekleri getirecekler ve pazarda bir paylaşım olacak. Ee, Victor'u layıkıyla anmaya çalışacağız. Evet güven diyor ki Victor bir tohum gibi yeryüzüne düştü. Kurda, kuşa, aşa karıştı. Baharla beraber binlercesi yeşirecek. hoşça Hoşçakalın.